541. konu, Abbat bin Bişel Ensari'nin cihad zamanında gece namazı kılması, Resulullah ile beraber zatürrika gazvesine çıktık, nahleye vardığımızda adamın biri müşriklerden birinin hanımına dokundu, o sırada kadının kocası evde yoktu, Hazreti Peygamber döndükten sonra, adam eve gelip durumu öğrenince, Muhammed'in arkadaşlarından birini öldürmedikçe onlardan vazgeçmeyeceğim diye yemin edip arkamıza düşmüş, o sırada biz bir yerde konakladık, Hazreti Peygamber, bu gece benim için kim nöbet tutar, dedi, muhacirlerden Ammar B., Yasir ile Ensardan Abbat bin Biş kalkıp, biz tutarız, dediler, Hz. Peygamber onlara, vadinin çıkış yerinde bekleyin, dedi, onlar vadinin çıkış yerine geldiklerinde Ensar'ı olan muhacir arkadaşına, gecenin başında mı, sonunda mı nöbet tutmak istiyorsun, dedi, muhacir olan, gecenin başında sen dur, dedi, bunun üzerine muhacir uzandı, Ensari de namaza durdu, o sırada bizi takip eden müşrik yol ağzına gelmiş, namaza duran sarıyı görünce, nöbetçi olduğunu anlayarak ona bir ok attı, sarı onu da çekip yere attı ve namaza devam etti, adam bir ok daha attı, sarı oku çekip yere attı ve namaza devam etti, adam bir ok daha attı, sarı onu da çıkarıp yere attıktan sonra rüka vardı ve secdeye gitti, Ondan sonra arkadaşına, kalk, ben yaralandım, artık hareket edemiyorum, dedi. Muhacir yerinden fırladı. Adam onu görünce kendisini fark ettiklerini anlayarak kaçtı. Ammar arkadaşının kanlar içindeki halini görünce, Sübhanallah, ilk yarayı alınca, neden beni uyandırmadın, dedi. Ensari, ben bir sure okuyordum, yarıda kesmek istemedim. Fakat adam bana ikinci ve üçüncü oku atınca rükû'a varıp seni uyandırdım. Allah'a yemin ederim ki, eğer bende Hazreti Peygamberin beklenmesini emrettiği bu yerin nöbetçisiz kalacağı düşüncesi olmasaydı, ben sureyi tamamlamadan o beni öldürmüş olurdu, dedi.